Kurnaz Tilki. Bir zamanlar orman kenarında ufak bir kulübede yaşayan ihtiyar bir adam varmış. Küçük kulübesinde çok mutlu yaşayan bu ihtiyarın yalnız bir derdi varmış. Her gece bir yaban kedisi tavuk kümesine gelip akşam yemeği için bir tane tavuğunu çalıyormuş. İhtiyar da her gün kümesi tamir eder, kapanlar kurarmış ama nafile. Ertesi gece yaban kedisi gelip gene bir tavuk çalarmış. Nihayet ihtiyar adam bu tavuk hırsızıyla başa çıkamayacağını anlamış, uğraşmaktan vazgeçip keyfiyle yaşamaya başlamış. Sonra da günü gelince ihtiyar adamcağız ölmüş. O akşam... Yaban kedisi gene bir tavuk aşırmaya bahçeye gelmiş... ...yerde adamın ölüsünü görünce... ...büyük bir fırsat... ...bunda tavuktan da çok fazla et var deyip... ...keyifle ağzını şapırdatıp pençelerini uğuşturmuş... ...bu adamı evime götürüp kilere koyayım... ...sonra da yavaş yavaş yerim... ...böylece adamı kızağa yerleştirip evine doğru çekmeye başlamış... ...ama adam çok ağır... ...kedi ise ufacıkmış... Gittikçe kedi adamı götürmekte zorluk çekmeye başlamış. Çok geçmeden bir sincaba rastlamış. Merhaba küçük kardeş. Demiş kedi sincaba. Şu kızar çekmekte bana yardım edersen, kilerime varınca sana da pay veririm. Bunu duyan sincap razı olmuş ve ikisi beraber kızar çekmeye başlamışlar. Ama gene de bu işi pek yavaş yapabiliyorlarmış. Bakmışlar. Öteden bir yaban tavşanı geçiyor. Yaban kedisi hemen seslenmiş. Merhaba kardeş. Gelip bize yardım edersen sen de hissene düşeni alırsın. Bunu duyan tavşan da gelmiş. Üçü beraber kızağı çekmeye koyulmuşlar. Koyulmuşlar ama gene de bu pek zor bir işmiş. Bu yüzden çok geçmeden bir ile bir kurda rastlayınca epeyce sevinmişler. Ama biraz sonra bir de ayı aralarına girince artık pek sevinemez olmuşlar. ...öyle olsun deyip yollarına devam etmişler. Hepsi de birbirine dostluk sözü vermişler. Derken yemek vakti gelmiş. Bakmışlar ki kızaktaki et kaybolmuş. Ama hepsi de birbirinden açmış. Oturup ne yapalım diye düşünmeye başlamışlar. İçlerinden en fazla aç olanları ayı kardeş. Arkadaşlarım yapabileceğimiz yalnız bir şey var. Oturup birbirimizi yiyelim. Bu işe de içimizden en küçük olandan başlayalım. Diyerek sincabı yakalamak için pençesini uzatmış. Ama Sincap hemen bir ağacın üstüne fırlamış. Bunun üzerine yaban kedisi sıranın kendisine geldiğini anlayıp kayaların içinde bir kova girip kaybolmuş. Sıranın bu sefer kendisinde olduğunu gören geyik de bir sıçrayışta gözden kaybolmuş. Eh ki kardeş içimizden en küçüğü sensin. Sen olduğuna göre sıra sana geldi seni yiyeceğiz. Hmm, mükemmel bir fikir demiş tilki. Kendimi size ikram etmek bir şereftir. Ama güzel bir akşam yemeğini bu karanlık ormanda yemek yazık olur. Gelin dağın tepesine gidelim. Sizin beni bir kızakla o kayalara çekmeniz de çok yorucu olacağına göre ben oraya sizinle beraber yürüyerek giderim." demiş. Böylece ayı önde, hep beraber yola düzülmüşler. Giderken tilki kurda dönüp sormuş. "Şöyle bakalım. Baba ile beraber beni yedikten sonra gene acıkacaksınız." O zaman ne yiyeceksiniz? Bu kurdu epeyce düşündürmüş. Tilkiyi yiyince anlaşmalarına göre sıra kendisine gelecek. Nihayet ayıya seslenmiş. Hey baba ayı! Ben bu işi çok düşündüm. Birbirimizi yiyeceğimize, üçümüz beraber olup ormanda kendimize yiyecek bulalım. Bulduğumuzu da paylaşalım. Tilki hemen atılmış. Mükemmel bir fikir. Sen ne kadar akıllısın kurt kardeş. Bu fikir ayının hiç hoşuna gitmemiş. Ama bakmış ki kendisi ikiye karşı bir kalıyor. Mecbur olmuş peki de mi? Böylece birkaç gün her şey yolunda gitmiş. Ormanda bir yiyecek bulup paylaşmışlar. Nihayet ormanda yiyecek bitip sıranın kendisine geldiğini anlayan tilki ortadan kaybolmuş. Uzaklara gidip ince dalları olan büyük bir ağacın karşısına oturmuş. Ağacın ince dalları üzerinde, içinde altı tane kadar yavru ile bir saksan yuvası varmış. Tilki oturduğu yerden gözünü ayırmadan ağaca bakmaya başlamış. Nihayet tilkinin bu halini görüp meraklanan saksan aşağıya seslenmiş. Hey! Tilki efendi bu kadar dikkatle nereye bakıyorsun? Kurnaz tilki cevap vermiş. Kışın kar yağınca bir çift kar ayakkabısına ihtiyacım olacak. Baktım bu ağacın odunu ayakkabı yapmaya çok uygun. Onun için ağacı kesmeye karar verdim. Saksa. Olmaz olmaz diye bağırmış. Yavlarının bu ağacı kesme. Yukarıda küçücük yavrularım var. Onlar çok ufaklar uçup başka yere gidemezler. Kurnaz tilki. Hmm. Doğrusu sana karşı kötü davranmak istemem ama... ...kar ayakkabısı yapmak için de bu ağaç o kadar uygun ki... ...bu ağacı kesmeye karar vermiştim ama yalvarmana dayanamadım. Ağacı kesmeyeceğim. Ama bu iyiliğime karşı bari sen de şu yavrularından bir tane atta karnımı doyurayım. Saksağın çok üzülmüş ama gene de Tilki'nin söylediğini yapmış. Tilki de yemeğini alıp memnun ayrılmış gün geçince saksanın üzüntüsü azalmış. Daha sonra da yaptığı akıllıca iş için kendini tebrik etmeye başlamış. Bir yavrumu tilkiye vermekle öbür yavrularımı ve yuvamı kurtardım. Benden başka hiçbir kuş bu kadar akıllı olamaz. Diye düşünüp kendi kendine saksan bol bol böbürlenmiş. Ama birkaç gün geçip de tilkiyi yine karşısında ağaca bakıp düşünür görünce... saksanın keyfi kaçmış. Bekleyememiş tilkiye sormuş. Tilki efendi orada ne yapıyorsun? Hmm. Ee, kar ayakkabılarım için ağacı nasıl keseceğimi düşünüyorum. Ama sen bana bu iş için başka bir ağaç bulacağını söz vermiştin. Demir saksan. Öyle. Ee, ben de söz verdiğimi biliyorum ama... ...bütün ormanı dolaştım. Bundan uygun bir ağaç bulamadım. Ee, kar ayakkabılarım olmadan da yapamam ya. Ee, ama gene de senin hatırın için. Bu kış ayakkabısız kalıp açlığa razı olacağım. Evet. E, zannederim benim bu kadar iyiliğimi sen de karşılıksız bırakmaz, karnımı doyurmak için bana bir yavru atarsın. Saksağın bakmış çare yok, bir yavru daha atmış aşağıya. Tilki de yavruyu alıp keyifle yemeye gitmiş. Zavallı saksağın yuvasının kenarında oturup ağlayıp inlemeye başlamış. Oradan geçen karga saksağının ağladığını görünce yanına gelip onunla konuşmaya başlamış. Saksan komşu ne derdin var niye ağlıyorsun? Aa, yavruların ikisi nerede? Diye sormuş. Başıma gelenleri sorma komşu. Demiş saksan. Tilki iki defa buraya ağacı kesmeye geldi, kar ayakkabısı yapacakmış. Ben de yuvamı kurtarmak için ona her seferinde bir yavrumu vermeye mecbur oldum. Ah! Sen de ne kadar odun kafalısın komşu? Tilki seni kaldırmış. Onun ne ağacı kesecek ne bir baltası ne de bir çakısı vardır. Diyen karga uçup gitmiş. Zavallı saksan tilkinin oyununa geldiği için öyle utanmış ki kafasını tüylerinin içine saklayıp kendi kendine söylenip durmuş. Ertesi sabah olunca aç tilki gene ağaca bakmaya başlamış. Saksan da ona artık hiçbir şey vermeyeceğini çünkü ne baltası ne de çakısı olmadığını ve kendisinden korkmadığını söylemiş. Bunları duyan kurnaz tilki, sana biri iyi akıl öğretmiş deyince, öyle mi? İşte şimdi o bana iyi bir sabah kahvaltısı olacak diye tilki parlamış. Üst yola gitmiş. Başını kırılmış gibi bir tarafa sarkıtıp yolun üzerine yatmış. Çok geçmeden kendine yiyecek arayan karga yavaş yavaş yaklaşıp tilkinin üstünde uçmaya başlamış. Oo! Aman ne güzel! Bir ölü tilki işte bana birkaç gün yetecek yiyecek. Diyerek gelip tilkinin üzerine konmuş. Ama bizim tilki planı malum. Karga tam tilkiye gagasını uzatırken. Tilki pençesiyle kargayı kanadından yakalaymış. <gülüyor> <gülüyor> tilki kardeş şimdi beni yakaladın. Çok geçmeden de yiyeceksin. Bari bu işi öyle yap ki. Senin benden ne kadar akıllı olduğunu herkes anlasın. Seni şu uçurumdan aşağıya atarsan kayalara çarparak ölürüm. Tüylerim de her tarafa yayılır. Böylece her geçen senin akıllılığını görüp anlar. Bu fikir kendini beğenmiş. Tilkinin çok hoşuna gitmiş. Onu atayım sonra aşağıya koşar. Orada yerim diye düşünmüş. Uçurumun kenarına gidip kargayı bütün kuvvetiyle aşağıya fırlatmış. Karga tilkinin elinden kurtulur kurtulmaz uçup gülmeye başlamış. Demiş karga <gülüyor> Çok iyi yakalıyorsun ama yakaladığını elinde tutamıyorsun Şimdi gidip ormandaki dostlarıma senin bu kötü oyununu anlatayım <gülüyor> Tilki kuyruğunu bacaklarının arasına alıp kös göz gitmiş Giderken de bundan sonra aç karnını nasıl doyuracağını düşünmüş hep Çok geçmeden bakmış karşısından eski dostu ayı geliyor Ayı hem yürür hem de başı ellerin arasında ağlayıp dururmuş Dostum? O halin ne? Derdin nedir? <gülüyor> diye sormuş tilki. Ayı da ona. Ah sorma! Biraz evvel karım öldü. Onun ölüsü önünde oturup uygun bir şekilde ağlayıp bağıracak birini arıyorum. Ama kimseyi bulamadım. <gülüyor> Sevgili arkadaşım. Diye tilki ağlamaya başlamış. <gülüyor> bak, tam senin aradığın kimseyim. Nasıl ağladığımı dinle bak. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Çallı diş ayı öldü Dişayıların ayıların en iyi kalplisi Mağara bekçilerinin en iyisi Bal keklerinin en ustası diş ayı öldü Oo! Oo! Mükemmel çok mükemmel Diye ayı bağırmış Şimdi benim karının ölüsünün olduğu yere git Sen onun için ağlarken Ben de sana güzel bir et suyu hazırlayayım Böylece ayı Tilki'yi ölü karısının yanında kilitleyip mutfağa işe koyulmuş. Ama bir zaman sonra Tilki'den hiç acı ses gelmediğini fark eden ayı sonunda Tilki'ye seslenmiş. Tilki arkadaş! Tilki arkadaş! Niye bağırıp yakınmıyorsun? Orada ne yapıyorsun? ''Yıllardır elime geçen en güzel yemeği bitirmekle meşgulüm.'' Diyerek hıçkırmış tilkin. ''Bir bacak daha kaldı. Onu da yiyince işim tamamdır.'' Bunun üzerine çok hiddetlenen ayı çorbanın içindeki kızgın kepçeyi yakaladığı gibi doğru suçluyu cezalandırmaya koşmuş. Fakat onun geleceğine hazır bir vaziyette bekleyen kurnaz tilki ayakların arasından sıyrılıp ormana kaçmış. Suçlunun kaçtığını gören ayı dönerek kızgın kepçeyi tilkinin arkasından fırlatmış. Böylece kepçe tilkinin kuyruğunun ucuna gelmiş. Bundan beri de tilkinin kuyruklarının ucu beyaz olmuş. <gülüyor>